95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Ben de Ömer Madra Ve destekçimiz Nurten Ayzerine teşekkür ediyoruz programa başlarken. Ee, geçen haftadan e, bir takiple başlayalım. E, Afrika'nın güneydoğusundaki e, yeni bir tropikal fırtına, ana fırtınası e, ki hani böyle e, tayfun, siklon falan denecek kadar e, güçlü olmamasına rağmen 24 Ocak'ta önce Madagaskar'a e, vurdu. E, ardından Madagaskar'ı geçip e, kıtaya çıktı ve Mozambik, Malawi ve Zambiya'ya kadar e, uzandı. Ama özellikle Malawi'de e, çok büyük bir yıkıma neden oldu. Çünkü aşırı yağış e, getirdi. Geçen hafta konuştuğumuzda e, birkaç ölü var galiba demiştik. Bugün gelen son haberlerde 80'in üzerinde ölü olduğu ve 800 bin kişinin evsiz kaldığı ya da evlerinden tahliye edilmek zorunda kaldığı söyleniyor haberlerde. Hatta bu şeyden ben Climate Home News'dan okuyorum. Güney Afrika'daki Care International'dan bir işte insan yardım örgütünden Çikonvi Chabuta Demiş ki henüz e, hasarın tamamını e, anlayabilmiş değiliz ama milyarlarca dolarlık bir e, hasar var. O, o kesin demiş e, ve tamamı e, ülkenin bir ara e, elektriksiz kalmıştı. E, şu anda da büyük bir kısmı herhangi bir şekilde e, elektriğe ve işte iletişim hizmetlerine ulaşamadığı için de aslında tam olarak e, hasarı saptayamıyorlar e, ya da ölü sayısını saptayamıyorlar. Ee, ve e, özellikle de şundan bahsediyor haberde e, çok geç kalındı deniyor yani bu fırtınanın geldiği görülmüş aslında 10 gün önce fakat ne kadar büyüyeceğini anlayamadıkları için uyarsak mı uyarmasak mı diye düşünürken uyarmakta çok geç kalmışlar ve çoğu insanın Malavi'de haberi olmadan aslında bu e, şiddetli yağmur başlamış. Belki önceden bir hazırlık olsaydı böyle olmayacaktı. Bir de şu da var tabii iki sene önceki e, büyük e, siklon neydi? Madagaskar ve Malediv bulu. Buran unuttum şimdi ismini. O siklondan sonra da e, tam toparlanamamıştı Malevi. Yani aslında önceki hafta konuşmuştuk biraz. Onun üzerine bir de bu gelmiş oldu. Yani tam bir e, şey, hani tipik bir iklim faciası felaketi yaşanmış olduğu tekrar. Evet ve dünyanın dört tarafında da başka şeyler de var. Yani Brezilya'da çok yüksek sayılara ulaştı. Ekvador'da aynı şekilde. Ekvator'da, evet. Ve petrol e, patlamaları var. Yani şeylerin, petrol boru hatlarının patlayıp petrol boşanmaları, faciaları da var bir yandan. E, yani durum... O da şeydi, Ekvador'da değil mi? Evet, Ekvador'da ve yerlilerin yani 60 bin yerli, Halkın e, içme suyunu doğrudan etkilemesi bekleniyor. Çok büyük bir şey, facia yani. Ölü sayısını Yeşil Gazete bugün, e, dün e, Brezilya'da en az 21 kişi, e, Ekvador'da da en az 11 kişi diye vermiş şu ana kadar. Ve Ekvator'da da üstelik Kuito'da, yani başkentte e, meydana gelmiş bu. E, tabii bir de e, Avustralya'da sa sabahın erken saatlerinde e, Guardian'ın Av Avustralya kolundan gelen bir haber vardı. Pek çok e, yerinde 50 derece yükselen sıcaklar bir yandan yani dünya neredeyse dünya rekorlarını da kıracak kayıtlara geçmiş rekorları kıracak. Bir yandan da bazı yerlere ulaşılamayacak kadar büyük bir yolları ve evleri falan kaplayan lar seller haberleri de var. Yani ne istersemiz, istersek var, ne istemesek de var yani. Evet, şimdi bu hafta bu iklim felaketi haberlerinden sonra yine geçen hafta çok az giriş yapmıştık ama çok üzerinde konuşamamıştık. Giderek iklim politikaları konusunda başımıza bela olmaya başlayan diyeyim ben direkt aslında. Ee, nükleer meselesini bir kez daha gündeme getirelim e, diye düşündüm. Çünkü biliyorsunuz şu anda bu konu 2-3 nedenle ön plana çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi Glasgow öncesinden itibaren bazı ülkelerin e, İngiltere'de aralarında olmak üzere e, nükleer enerji iklim değişikliğine çözüm olarak e, ortaya koyan laflar etmeye başlamaları özellikle liderler düzeyinde başta Fransa tabii e, en büyük nükleer ülkesi olduğu için Fransa başlı olmak üzere ama İngiltere'de e, Boris Johnson da söyledi Glasgow'da ev sahibi olarak e, ve bazı ülkelerde e, konuşulmaya başlandı. Tabii bunun üzerine Almanya'da Yeşiller'in de e, tekrar e, koalisyon ortağı olması ve aslında ondan da bağımsız olarak e, Almanya'da zaten 2022'de e, nükleer santrallerin tamamının kapatılacak olması da gündeme gelince bu özellikle iklim ee, çevrelerinde ciddi bir tartışmaya dönüştü. Bugün Twitter'da falan takip ederseniz e, iklim aktivistleri arasında bile Almanya'nın e, nükleerden bu sene tamamen çıkma kararını eleştirenler olduğunu yani en azından mevcut nükleer santraller kalsaydı gibi bir pozisyon e, çünkü hani bunların yerini kısa vadede doğalgazın doldurması bunun da emisyonlarının daha görünür hale gelmesi ihtimali var falan Böyle bir tartışma başlamıştı uzunca bir süredir. Bir de bunun üzerine Avrupa Komisyonu bir atak yaptı ve Avrupa Birliği'nde sadece nükleerin de değil, nükleerin ve doğalgazın belli şartlar altında olmaları kaydıyla karbonsuz teknoloji olarak kabul edileceği bir taksonomi önerisi getirdi. Bu da üstelik de hiç tartıştırılmadan e, gündeme alındı işte ve basına sızdırıldı falan e, şu anda henüz kesin karar verilmiş değil ama Almanya ile Fransa arasında özellikle ciddi bir e, ayrışma yaşam, yaşanıyor bu konuda ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla bu bir söylem düzeyinde en azından mesela Türkiye'deki tartışmalara da e, baya ortadan girmiş oldu. Türkiye'de şu anda e, iklim değişikliği ile ilgili yapılan e, ciddi bir tartışma süreci var. İşte iklim Şurası devam ediyor falan. Bu o, süreç içerisinde nükleer sık sık gündeme getiriliyor. E, zaten e, hani kamuoyunda da özellikle nükleer enerji e, neden çözüm olamasın kömürün yerine gibi bir şey uzun yıllardır vardır. Bunun üzerine bu konuyu bir tekrar e, ele alıp e, bir bakmakta fayda olduğunu düşündük. Bu arada e, tarihte ilk defa belki e, geçen sene yine Glasgow öncesinde ya da Glasgow sırasında da olabilir. Bir grup iklim aktivisti nükleer istiyoruz diye eylem yaptı e, Amerika'da. E, bu da bir enteresan e, ya da İngiltere'de de yapıldı galiba buna benzer bir eylem. Hani ne kadar bağımsız bir eylemdi, ne kadar hani, e, birileri tarafından desteklenen ya da e, organize edilen bir eylemdi bilmiyorum nükleerciler tarafından ama hani çok tipik iklim aktivistleri değil bunlar, tanıdığımız insanlar değil ama bir grup genç iklim aktivisti ...mevcut nükleer santrallerin kapatılmasına karşı eylem yaptılar resmen iklim gerekçesiyle. Bu ciddi bir özellikle Amerika'daki yaş uzatmalar gündeme geldiği için bu önemli. İşte mesela Kaliforniya'daki nükleer santraller aslında ömrünü doldurdu ya da başka bazı eyaletlerde. Ki şunu da söyleyeyim, şimdi laf lafı açıyor... Bir normal nükleer reaktörün yaşı 40 yıldır yani yapıldıktan 40 yıl sonra kapatılır ki Amerika'daki pek çok nükleer reaktör 1980'lerin başında açıldı dolayısıyla işte 2022'ye geldik çoğu 40 yaşını doldurmuş durumda ve kapatılması lazım o yüzden Amerika'da özellikle bunların yaş uzatmaları gündeme geliyor yani ömrü dolmuş bir nükleer santralin yaşı bir 10 yıl ya da 20 yıl uzatılıyor ve tabi böylece de arttırılıyor yani bu pek çok parçası eskimiş e, hani kırılma bozulma delinme riski olan bir e, şeyi siz e, uzatıyorsunuz ömrünü Avrupa'da da galiba bir iki ülkede bu yapılmıştı dolayısıyla e, bu da bir tartışma bunların ömrü uzatılsın mı yoksa kapatılsın mı diye ama tabii dünyanın ve canlıların ömrünün uzatılıp uzatılmayacağı tartışılıyor mu peki bu çaba ee, ona gerek duyulmuyor ama nükleer santraller çok daha kıymetli tabi. Ee, ama bu arada şöyle bir şey var. Geçen hafta belki görmüşsünüzdür. Ee, enerji bakanı, e, enerji bakanı neydi Fatih Dönmez, değil mi? Ee, Yanlış hatırlamıyorsam. Enerji bakanı aküyü ile ilgili bir açıklama Aynen. yaptı ve dedi ki bu e, nükleer santral hani e, şey ya sabit 15 yıllık 12.35 centlik sabit alım garantisi var bu da yüksek İşte bu 12.35 sent sadece 15 yıl ama bu nükleer santral biliyorsunuz 80 yıl çalışacak 65 yıl normal fiyattan dedi. Şimdi bu da enteresan bir açıklama yani gözümüzün içine baka baka nükleer santralin ömrünü ikiye katladı bakan. Yani 40 yıl için yapılan, 80 yıldan şunu kastediyor muhtemelen. Kendisi de bilmiyor olabilir, yani bilmiyorsa iyice vahim. Ee, Rusya ile yapılan Akkuyu anlaşması tabii 80 yıl. Çünkü 40 yıl çalışacak, 40 yıl da sökülecek. Yani çalıştıktan sonra, ömrü dolduktan, kapandıktan sonra bir de sökülme aşaması var. O da bir 40 yıl sürüyor. O yüzden e, Akkuyu bölgesi 100 yıl sonuna kadar... Rusya'ya verilmiş durumda. Yoksa 80 yıl çalışacağı için değil ama bakanın bundan haberi olmadığından muhtemelen 80 yıl çalışacağını sanıyor. Neyse. Sonuçta bütün bunlar tartışılıyor şu anda. <gülüyor> evet, Fatih, yani şey bu Putin'in ziyaret edeceğine dair Türkiye'yi Vladimir Putin'in Rusya hı hı. tokratı onun ziyaret edeceğine dair de epey bir rivayet var ortalıkta dolaşan. Acaba bununla da ilgili mi? Vallahi ben en azından hükümet çevrelerinde Sinop'u tekrar gündeme getirme yönünde bir fikir olduğunu ve Sinop'u da hiçbir ülkeye biliyorsunuz veremediler. Japonya çekildi uzun yıllar sonra. Japonya çekildi, Fransa çekildi falan. Daha doğrusu Fransa, Japonya ...ortaklığı gibi bir şey vardı. O gidince anladığım kadarıyla Çin'e de veremediler. Geriye yine Rusya kaldı. Yani Sinop'u yine e, şey Rosatom'la e, Akkuyu usulü bir e, ülkeler arası anlaşmayla... ...herhalde bütün Sinop'u yine yüzyıllığına Rusya'ya verip e, o alanı... E, ...böyle bir işe girişme riski var, bir ihtimalleri var bence. Ama tabii nasıl anlaşacaklar... E, yine kaç sent garanti verecekler. Bütün bunlar oldukça tartışmalı. Ama bu, bu tür bir fikir var. Çünkü e, kömürden çıkma konusunda son derece isteksiz hala Türkiye özellikle Enerji Bakanlığı ve kömür olmazsa da bunun nükleer enerji dışında bir şeyle kapatılamayacağına dair bir inançları var. Şimdi burada işte gerçekten nükleer enerji e, mümkün mü, yapılması mümkün mü sorusu gündeme geliyor. Bununla ilgili... Çok e, yeni ve e, gerçekten müthiş denebilecek bir çalışma yayınlandı. Energy Policy dergisinde, yani bir akademik dergi bu, hakemli bir dergi. Çok da e, alanının herhalde bir numaralı dergilerinden bir tanesi. Energy Policy'de e, Ağustos 2021'de yayınlanan e, bir Avusturya'daki e, bir enstitüden, bir üniversiteden e, bir grup, Nikolaus Mülner'de, birinci yazıları, Birgurg'un yazdığı bir makale. Bu makalenin e, baktığı şey şu, e, nükleer enerji iklim değişikliğine çağrı olabilir mi? Buna benzer raporlar vesaire daha önce de vardı e, konuşuyorduk ama bu gerçekten özellikle hakemli bir dergide yayınlanmış olması ve yeni e, olması açısından önemli. 2-3 e, tane senaryoya bakmışlar. Bunlardan bir tanesi diyorlar ki, mevcut nükleer enerjinin mevcut payı, durumunda bunun sera gazları açısından ne kadar bir faydası var? Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın öngördüğü genişleme senaryosu gerçekleşirse bunun ne kadar faydası var? Bir de teorik bir senaryo kurmuşlar. Bu da hani şu anda nükleercilerin laf olarak söylediği, hani bütün kömür ve doğalgaz elektrik santrallerinin hepsi nükleere dönüştürülürse ne olur? Yani bunun hem ne kadar faydası var hem de kaç tane nükleer santral e, gerekiyor? E, sonuçlar son derece çarpıcı. E, mümk e, şu anki e, mevcut durumda e, biliyorsunuz e, nükleer santral sayısı 410 civarında bir şey şu anda en son sayı. 400 kaç bir daha kontrol edeyim bakayım. 412. <gülüyor> şu andaki mevcut sayı 412 tane nükleer reaktör var e, dünyada çalışan ve e, toplam elektrik üretiminin, küresel elektrik üretiminin yüzde onunu e, karşılıyor nükleer reaktörler. E, ve 30 küsur ülkede var bunlar. E, bunların toplamı şu anda bir metodolojiyle kaçınılan e, sere gazını hesaplıyorlar bunlar. Yani şöyle bir mantıkla hani bu e, nükleer tarafından üretilen elektrik kömür tarafından üretilseydi e, salınacak olan karbondioksit burada kaçınılan karbondioksit olarak hesaplanıyor. Hı hı. E, şu anki mevcut nükleer santrallerin tamamı küresel olarak bütün e, sere gazı emisyonlarının ikisiyle 3'ü kadar, yani e, e, e, kadar bir miktarda emisyondan kaçınmaya neden oluyormuş. Yani bütün bu yaygara şu andaki nükleer santraller çok önemli. %2-3 evet. Inanılmaz. Yani sadece %2-3'ü için bu yaygara şu anki koparılıyor. Ama diyorlar ki tamam kabul ettik. <gülüyor> yani böyle demiyorlar tabii bilimsel bir makale ama hani ben böyle e, şey yapıyorum, tercüme ediyorum. E, bir de diyorlar hani bütün diğer iddialara bakarak işte nükleer enerjinin düşük karbonlu olduğunu kabul ederek ve nükleer enerjinin e, yarattığı emisyon da sıfır kabul ediyorlar bu arada. Bu da çok önemli çünkü... E, makalenin bir bölümünde aslında bu emisyonun sıfır olmadığını uzun uzun anlatıyorlar. Yani e, şu anda kabul edilen e, şey, e, kilowatt saat elektrik başına e, ortalama 66 gram karbondioksit emisyonuna neden oluyor e, nükleer santraller. Hatta buna e, başka bir metodolojiyle bu yapılmasaydı da, e, yani nükleer santral yapılmasaydı da bu kadar süre içerisinde yenilenebilir enerji kurulsaydı ne olurdu diye bir başka bir e, emisyon da ekliyorlar ve bu miktarın daha da arttığını 70-80 e, grama kadar çıktığını söylüyorlar. Şimdi başka bir kaynaktan bunu kontrol edelim. Deutsche Welle'nin bir haberinde e, bu miktarın 100 gramın bile üzerinde olduğu söyleniyor ki karşılaştırmak için söylersek e, kömürün ki yaklaşık 1000 gram yani kömürün yüzde onu kadar e, doğal gazında 440 civarında. Ee, rüzgarın ve güneşin ise e, 7-8-9 e, fotovoltağın 30 e, gram. Şimdi neden fotovoltağın fazla? Çünkü bu emisyonlar yaşam döngüsü emisyonları, hani bütün üretimden itibaren gelen emisyonlar. E, ama nükleerin de çok düşük değil. Ama bu yazı nükleeri sıfır kabul etmiş e, hesabı daha gerçekçi olmasa açısından veya inandırıcı olmasa açısından diyelim. E, Sonuç söyleyeceğim. E, şimdi üç tane senaryoya e, bakmışlar. En çarpıcı e, olan e, senaryo şu. Yani Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın en yüksek e, emisyon, şey, en yüksek kurulum senaryosuna göre 2040'a kadar bakmışlar. 2040'a kadar bugünkü e, kurulu gücün bir buçuk katına falan anca çıkabiliyor. Yani şu anda e, 350 Cigawattlık e, bir kurulu güç var ya pardon üç, evet 400 gigawattlık pardon hmm. bir kurulu güç var. E, bu 400'den 600'e çıkıyor en iddialı senaryoda. Fakat diyorlar eğer e, iddia edildiği gibi bütün e, fosil yakıttan sağlanan elektrik nükleerden sağlanacak olsa bu miktarın e, altını çizerek söylüyorum. 3610 gigawatt olması gerekiyor. Yani şu anki miktarın yaklaşık 10 katına hı hı. E, şeyin iddia ettiği en yüksek ihtimalli senaryonun da işte 7-8 katına çıkması gerekiyor ki e, gerçekten iddia ettikleri olabilsin. Ve sonra uzun uzun makalede bunun e, mümkün olmadığı anlatılıyor. Çünkü birincisi tabii bu kadar anlaşılıyor. E, yani mevcudun 10 katı kadar nükleer reaktörün 20 yıl içerisinde yapılması teknik olarak mümkün değil. Zaten bir nükleer reaktörün yapımı ortalama 12-13 yıl sürüyormuş. Planlama aşamasından itibaren ki Türkiye'de mesela 2010'da başladı ihale süreci. Şu anda 12 sene dolmuş durumda. Henüz ortada reaktör yok. İşte 15 sene falan sürecek Türkiye'de. Ortalaması da bu dünyada Çin'de bile 12 senenin altına inmiyor. Ee, hani çok pahalı, pahalı olmasından da vazgeçtik. Bir de uranyum yok diyorlar. Yani bütün bu e, mevcut senaryoların içerisinde bile uranyumun ucuz uranyumun ya da kolay çıkartılabilir uyan, uranyumun tükenmekte olduğunu bu iddia edilen 3600 gigavat yani işte bugünkü 400 e, reaktörün sayısının 4000'e çıkması gibi bir uçuk senaryonun olması halinde e, mevcut Teorik uranyum rezervlerinin bile tamamen tükenmiş olacağını söylüyorlar. Dolayısıyla aslında e, bence müthiş bir makale e, her şeyiyle. Çok detaylı tabii çok azını anlatabildim. E, bu söylenenlerin ne kadar büyük bir yalan olduğunu ve tamamen aslında nükleer endüstrinin kendini kurtarmak için işte bir tane daha e, santral yapayım, e, mevcutların ömrünü 10 e, sene daha uzatayım diye aslında bütün bir iklim mücadelesinin nasıl baltalamak, baltalamakta olduğunu ve e, yenilebilir enerjinin de önünü kestiğini aslında e, çok güzel anlatıyor e, bu makale ve pek çok benzer makalede yine bulunabilir. Belki bununla ilgili bir yazı da e, önümüzdeki günlerde yazmayı düşünüyorum ben. Evet çok önemli Tekrar. çünkü füzyondan bahsediliyor mu peki yıllardır? E, Yok füzyon bir masal zaten yani füzyonun olması mümkün değil. Şu anda füzyondan değil de SMA denen bu Sme denen Small Modular Reactor SMR pardon küçük modüler reaktörler diye bir şeyden bahsediyorlar. Yani böyle 1000 e, megavatlık değil de işte 250 megavatlık, 300 megavatlık küçük reaktörler kurup bunları işte... E, daha hızlı inşa etmekten falan bahsediyorlar. Fakat bunların da örneği yok henüz. Yani e, böyle yani şeyler gibi, hayalleri çok geniş e, nükleercilerin. İşte bu nükleer denizaltılardakine benzen küçük reaktörler yapacaklar. Bunları her tarafa yayacaklar falan. Yani bunlar mümkün değil zaten. E, yani silah üretimine neden olur. E, Sıfır bu yüzden bile zaten izin verilmez ama hani Amerika'da diyelim yapsınlar. E, Amerika'da bile henüz küçük modüler reaktör falan yok. Yani Obama döneminde falan bunu bir hayal etmişlerdi. Ortada böyle bir şey de yok. Yani hayal satarak aslında bence yaptıkları şey çok tipik. Hayal satarak mevcudu kurtarmaya çalışıyorlar. Evet çok ilginç. Yani şey yeni nesil ucuz ve tehlikesiz tamamen tehlikesiz nükleer masalı benim kendimi bildim bileli 30 yıla kadar kalmaz yapılacaktır deniyordu. Hala da öyle galiba. Ya bu e, nükleer enerjinin tarihini e, okuduğunuzda şunu görüyorsunuz. 1940'larda 50'lerde e, işte atom bombası falan atıldıktan ve nükleer enerji artık işte barışçı kullanım tırnak içinde şeklinde pazarlanmaya başladığı sırada şöyle yalanlar söylüyorlar. Yani diyorlar ki ya bu o kadar sonsuz bir enerji kaynağı ki böyle bir saat pili kadar bir e, şeyi e, uranyumu koyuyoruz. Sonsuz elektrik üretiyor. Yani gerçekten e, böyle reklamlar, böyle şeyler var nükleer enerjinin tarihinde. Bu yalanlarla başladılar zaten. Nükleer enerjiyi satmaya, pazarlamaya. İşte bugün geldikleri nokta ancak bütün elektrik üretiminin %10'unu üretebilecek kadar bir şey ve yenisini ancak Türkiye gibi otoriter ülkelere satabiliyorlar. Çünkü bir de şöyle bir şey var. E, Amerika'da neden yeni nükleer santral yapılmıyor? Çünkü hiçbir şirket ee, bunun altına girmiyor. Ee, çok pahalı evet. ve hiçbir şekilde kendini amorti etmesi falan mümkün değil. Ee, İngiltere'de şu anda yeni bir tane yapılıyor. Hintli de bir reaktör yapılıyor. Ee, Hintli B'di galiba. Ee, mesela onu tamamen e, sübvansiyonla yani devletten e, kamu bütçesinden e, destekle yapıyorlar. Aynı şekilde Finlandiya'da da. Finlandiya'da mesela 2005'te başladılar Bolklüyotoyu yapmaya. 2022 oldu evet. hala açılmadı. Açılmadı evet. Ben, sürede bitmek üzere ben bir de şey öneride bulunmak istiyorum. Putin'le olmazsa başka bir ülkeden yardım isteyebiliriz. Kim Jong-un. Kuzey Kore'den. Kuzey Kore'den değil mi? O da bayağı zayıflamış. Gördünüz evet. mü o fotoğrafları? Bayağı <gülüyor> kilo vermiş. Kilo <gülüyor> vermiş. Çok i̇yi bakıyor kendine. Evet ve biz evet. de oradan alabiliriz. Onlar geliştirdiler çünkü tekniği. Evet, evet programdan çıkarken o zaman vaktimiz kalıyorsa 2-3 dakika müzikle çıkalım. Paul Simon'ın meşhur Graceland albümünün 35. yıl dönümü. 31 Ocak 1987. Hani bizim... Gençliğimizin en ünlü albümlerinden bir tanesiydi bu 80'ler, 80 kuşağının. Biliyorsunuz bu Paul Simon'un solo albümünün en önemli özelliklerinden bir tanesi Güney Afrika müziğiyle harmanlanmış olmasıydı. Ve özellikle de bu Lady Smith Black Mambazo grubuyla beraber yaptığı şarkılar çok önemliydi. Onun lideri olan Joseph Shabalala'nın ölümü nedeniyle iki yıl önce galiba tekrar çalmıştık bu şarkılardan bir iki tanesini. Şimdi e, onunla çıkalım açık yeşilden. E, Paul Simon ve Lady Smith Reckman Bazo'nun Grey Sand albümündeki şarkısı. Şarkının sözleri de çok güzel. Bir güçlü bir fırtına evimizi yıktı ve çok ölü var. Bunlardan biri de sen olabilirdin ve evsiz kalabilirdin diyor Homeless'ı dinleyeceğiz. Paul Simon'un Grey Sand albümünden gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ça kalın.